temimi Rahimahullah'ın Kitab-ı Tevhid adlı risalesini tekrardan kaldığımız yerden okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Uzun süredir bu kitabın şerhini yapmaya çalışıyoruz. Sonuna doğru yaklaştık sayılır. Yani 3 hafta ya da en fazla 4 haftalık bir zaman diliminde bu mübarek kitabı bitireceğiz. Birçok şeyler öğrendik bu kitap okumamız esnasında. Çok faydalı bilgiler elde ettik. Benim sizlere tavsiyem bu kitabı başucu kitabınız yapmanız. Sürekli geçmiş konuları tekrarlamanız, okumanız. Çünkü... Bahsedilen yahut da ilimler konularına göre ne yapılır? Ne yapar? Değer kazanır. İlim hangi konudan bahsediyorsa o konunun değeri kadar o ilmin neyi vardır? Değeri vardır. Yani bugün basit bir şeyden bahsedilmiş olsa o konunun değeri de o basit şey kadar olur. Onunla sınırlı kalır. Ama mesela dünyevi olarak, ticari yatırımlar olarak böyle insanlara az bir yatırımla çok bir şeyler kazandıracak yatırımlardan bahsetsek hemen herkesin ne yapar? Gözleri açılır, kulakları o yöne doğru çevrilir. Konunun değeri, dediğimiz mevzunun değeri, ilmin değeri o konuya göre ne yapar? Artar ya da eksilir. Bu sebeple arkadaşlar ilimlerin en şereflisi, ilimlerin en değerlisi, Hangisidir? Tevhid ilmidir. Niye en değerli ilim tevhid ilmidir? Çünkü konusu nedir arkadaşlar? Neyi anlatır? Neyi öğretir? Rabbi öğretir, Allah'ı öğretir. Onu hakkıyla bilmemizi ne var bizlere öğretir. Bu sebeple de ilimlerin en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi tevhid ilmidir arkadaşlar. Kişi Rabbini tanıdığında, Rabbini bildiğinde, Rabbini öğrendiğinde o kadar Rabbini öğrenmiş olur, ondan o şekilde sakınmış olur ve o kadar imanı artmış olur. İşte müellif rahimahullah, Allah ona merhamet eylesin. Bu kitabı yaklaşık 200-300 sene önce yazmış. O tarihten itibaren de bu kitaptan faydalanılmaya çalışılıyor. İçindeki bilgilerden istifade edilmeye çalışılıyor. Bizler de bu gayeyle bu kitabın şerhine uzun zaman önce başlamıştık. Hala da devam ediyoruz. Rabbimize hamdolsun ki bizleri bu kitabı okumaya, şerh etmeye muvaffak kıldı. Bu hafta alacağımız konu Babun Neh'yi Ansebbir Rih Rüzgara Sövmenin yasak olduğu bab. müellif Rahimahullah bizlere daha önceden de hatırlarsanız zamana sövmekle alakalı bir bahis, bir bab açmıştı. Kimi insanlar var ki ne yapmaktalar? Zamana sövmekteler. Yine bazı insanlar da var ki ne yapmaktalar? Rüzgara sövmekteler. Rüzgara dil uzatmaktalar. Eğer insan Rabbini hakkıyla tanırsa, hakkıyla bilirse ne yapar? o rüzgara sövmek yerine Çünkü bazı insanlar duyuyorsunuz. İşte diyor ki kahrolasıca rüzgar işte esip durdu. Bugün işimizi yapamadık. Engel oldu gibi böyle lanet olsun gibi sözler söylüyorlar. Bu sözü söyleyen kimse arkadaşlar bilmemektedir yahut da düşünmemektedir ki bu rüzgarı gönderen kalk eden, yaratan Allah'tır. Ona emreden ve o şekilde esmesini sağlayan Rab Teala'dır. Ve bu rüzgara dil uzatan, söven aslında ne yapmaktadır? Kime dil uzatmakta? Kime sövmektedir? Onu yaratan Allah'a e, dil uzatmaktadır. Sövmektedir. Nebi Aleyhisselatu Vesselam onun hayatına baktığımız zaman Siyerine baktığımız zaman biliyoruz ki Rabbini aramızda en iyi tanıyan oydu. Kendisi bu şekilde ifade ediyor. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım diyor. Allah'tan en çok korkanınızım. Diyor ki sahih-i müslimde gelen rivayette Enes radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Kânetir rihû eşşedîdeh. ''İzâ hebbet urifâ zâlike fî veçhîn nebî sallallâhu aleyhi ve sellem.'' Diyor Enes radıyallahu anh, ''Şiddetli rüzgar estiğinde, Nebi aleyhissalâtu vesselamın yüzü değişir ve biz bunu anlardık.'' diyor, yüzünden anlardık. Çünkü aleyhissalâtu vesselam Kur'an'ın kendisine ilk indiği insan. Ayetleri ümmetine tebliğ eden ilk insan. Ve o ayetler arasında neler var arkadaşlar? Helak olmuş kavimlerden bahsediliyor. Onlardan bazılarının, bazılarının kayaların, dağların eteklerinde, kayaların içine kendilerine bir bela, musibet, sel, kendinden önceki Nuh kavmi gibi, helak olmuş kavimler gibi helak olmamak için dağlara ne yapmışlar? Kayaların içine taşlara ne yapmışlar? Evler yapmışlar. Ama bu sefer onları ne helak etmiş arkadaşlar? Kimilerini sel helak etmiş. Kimilerinde ne helak etmiş? Rüzgar helak etmiş. Onun için allah Teala göndermiş olduğu, o rüzgarı göndermiş olduğu kavimlerle alakalı diyor ki فَهَلْ تَرَى لَهُمْ min بَاقِيَهِ Bu rüzgardan sonra ayakta kalabilen var mı? Bir bak. Yani rüzgar öyle bir şey arkadaşlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Enes radıyallahu anhu اُرِفَ ذَٰلِكَ ve وَجْهِهِ Bu rüzgarın getirdiği korku Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde belli olurdu. Acaba allah Teala azap mı gönderiyor? Acaba allah Teala helak mı gönderiyor? Ama bizim gibi gaflet içinde olan insanlar, oyun, oynaçta eğlence içinde olan insanlar, yani rüzgar eser, güneş tutulur, ay tutulur, bunların hepsini ne yaparız? Normal, olağan şeyler gibi karşılarız değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ay tutulduğu zaman, elbisesini, güneş tutulduğu zaman, elbisesini sürükleyerek, korkarak, yerinden kalkıp koşuyor, direkt namaza duruyor lek namaza duruyor. Aişe radıyallahu anh da rivayet ediyor. Diyor ki: "İza hacet rihun şedide, قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Çok şiddetli rüzgar estiğinde Nebi Aleyhissalatu aleyhi vesselam şöyle derdi diyor Ayşe radıyallahu anh. Allahumme enni es'eluke min hayri ma ma emret bih ve auzu bike min şerri ma emert bih. Veya şöyle okuyalım. Allahumme enni es'eluke min hayri ma emert bih. Allah'ım senin bu göndermiş olduğun rüzgara emrettiğin ve onunla gelen hayrı senden istiyorum. Çünkü rüzgarın getirdiğine var arkadaşlar. Aynı zamanda hayır var. Allah-u Teala rüzgarın mesela ne yapmış? Yine Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor. Ve ri'aha riyaha levaqih Bizler Rüzgarı göndeririz. Ne olarak göndeririz diyor. Levaqih. Aşılayıcı. Biliyorsunuz. Rüzgar alıyor taneleri, tohumları. Hiç aklınıza gelmeyecek yerlere ne yapıyor götürüyor. Ağaçlarda ne oluyor? Kimi ağaçlar? Sırf rüzgarın o taşımış olduğu şeylerle aşılanıyor. Mesela ben bu gittiğimde Kuveyt'e en son gittiğimde o misafir olduğum arkadaşın evinde evinin önünde buğday gördüm. Buğday çıkmış. Yani şaşırıyorsun. Kuvvet gibi bir yerde, sıcağın olduğu bir yerde, buday tarlalarının olmadığı bir yerde ne yapmış? Rüzgar almış, getirmiş buğdayı bırakmış. Yani onun için aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümme inni eseluke min ma emarte bihi. Bu rüzgara emrettiğin ve onun getirdiği senin emrinle getirdiği hayrı senden istiyorum. Yine Allah-u Teala rüzgarın aşılayıcı ağaçları bitkileri birbirine aşıladığını söylediği gibi başka bir ayette de diyor ki Emmin ayati en yursilal riyaha mubessirat Allah Teala'nın rububiyetinin ve uluhiyetinin bir alameti de onu gösteren bir ayet de nedir? Rüzgarı size müjdeleyici olarak göndermesidir. Rüzgar bize müjdeleyici olarak gelir ve lüzika kum rahmetihi ve rahmetinden size tattırmak için vermek için. Ve emrihi ve denizlerde gemiler ne yapsın diye, hareket etsin gitsin diye, yürüsün gitsin diye rüzgarı size gönderir. Böyle tabi daha o ve allah kum ve Allahü Teala'nın fazlından, lütfundan isteyesiniz diye size işte bütün bunlardan dolayı Allah Teala rüzgarı ne müjdeleyici olarak gönderir. Yani Rüzgarda bir hayır vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun için rüzgarın sert estiğini görünce kulluğunun bir ifadesi olarak hemen kalkıyor. Allahümme inni es'eluke min hayri ma emarte bihi ve akabinde diyor ki ve a'udu bike min şerri ma emarte bihi ve ey Allah'ım senin bu rüzgara emrettiğin ve bu rüzgarın taşıyıp bana getirmesinden korktuğum şeyin şerrinden sana sığınırım. Çünkü rüzgarın bir de neyi var arkadaşlar? Şerri var. Öyle değil mi? Yani işte görüyorsunuz bazen kasırgalar meydana geliyor. Ben geçen gördüm. Böyle hortum oluşmuş. Dönerek dönerek böyle geliyor yaklaşıyor. Önüne ne çıkıyorsa evleri arabaları kaldırıp atıp bir kenara paçavra gibi silkeliyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam da demiyor yani ben peygamberim. allah Teala'nın en sevdiği kuluyum. Ben aranızdayken korkmayın bir şey olmaz demiyor. Rüzgarı ilk gördüğü zaman hemen kalkıyor ne yapıyor? Bu dua yok ya Vesselam. Çünkü hatırlarsanız Hud Aleyhisselam'ın kavmine rüzgar geldiğinde onlar önce neyi görüyorlar? Bulutları görüyorlar tabii falan maara awhu aaridan mustaqbile audiyetim kalu da aaridun muntiruna. Karşıdan gelen bulutu gördüklerinde Hud kavmi diyorlar ki hada aaridun muntiruna. Bu bulutlar bize ne yapacak şimdi? Yağmur getirecek. Öyle zannediyorlar. Miskin, zavallı insanlar. Rablerine karşı ne yaptılar? Kibirlendiler, büyüklendiler. allah Teala da onlara ne yaptı? Önce mühlet verdi. Hadislerde geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah-u yuhmil. allah Teala mühlet verir ama ihmal etmez. Sen de kendine bu hadisi ne yap? Şiar edin. Günahlarla iç içeysen, allah Teala isyan içinde yaşıyorsan, bil ki sana gelen o güzellikler, sana gelen o iyilikler, sana gelen o nimetler devam etmeyecek. Bunlar sana verilen bir ne arkadaşlar? Mühlet. İhmal yok. İşte bu topluluk bulutu görüyor, zannediyorlar ki her zamankisi gibi, her zamanki gibi Hatta şöyle diyor Allah taala, falan var. ariden mustaqbil Böyle tarlalarına, vadilerine gelen bir ne zannediyorlar? Bulut zannediyorlar. Çünkü hep öyle olmuş. Yağmur gelmiş, bulutlar gelmiş, yağmuru bırakmış, toprak verimli bir şekilde bitkileri vermiş. Bu sefer de öyle olacağını zannediyorlar. Ama süre bitti. Süre bitti. Aynen Nuh aleyhisselamın caminde. Nuh aleyhisselam ne diyor Allah taala? 1050 sene hariç 1000 sene kaldı. Tam bu ifadeyle yani 950 sene kaldı. 950 sene sabrediyor. Allah Teala da sabrediyor. Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de nedir arkadaşlar? Sabır. Ama tabii o bulutları gören, o rüzgarın getirdiği bulutları gören Hud Aleyhisselam diyor ki onu yağmur bırakacak diye bekleyen insanlara belhu ve mestacjaltum bi Hayır diyor. O beklediğiniz yağmur bulutları bu yağmur bulutları değil. Bel huwa mastaacjaltum bih. Sizin acele edip durduğunuz bana ikide bir hani haklıysan Allah Teala hadi azabı getirsin dediğiniz bulutlar onlar. Rihun fiha azabun elim. Bu rüzgardır. Bu getir bulutların içinde bulutları getiren rüzgardır ve onda ne vardır? Azabun Eleyim, acıtacak, sizlere acı verecek ne var? Azap var. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunları okuyan, bunları bilen bir peygamber. O sebeple rüzgarı gördüğünde ne yapıyor? Hemen Allahu Teala'ya sığınıyor. İşte yani Rabbini hakiki manada tanıyan bilen, hakkıyla tanıyan bilen bu halde olur arkadaşlar. Rabbine sığınır. Lücu eder, iltica eder. Yani ve vesselam horoz öptüğü zaman bile Allah-u Teala'ya sığınıyor. Bir bela mı geliyor, musibet mi geliyor acaba diye. Aynı şekilde başka hayvanlar bağırdığı zaman. İşte müellif rahimahullah bizlere burada tevhidin kemaline işaret eden bir konulardan bir tanesi. Aynı şekilde yani tabii kişi Rüzgara söven kişi söverken, itikadında Allah'a sövmek gibi bir niyeti varsa artık bu tevhidin kemalinden çıkar. Ne olur? Kişiyi yani kafir yapar, dinden çıkarır. Tevhidimizin eksik olmaması için dikkat ederseniz diğer konulardan sonra müellif rahimahullah bu konulara değindi. Bunlardan bir tanesi de ne yapmamak? Rüzgara dil uzatmamak, rüzgara sövmemek. Çünkü insanlar arasında bu ne olan bir şey? Yaygın olan bir durum. An-Ubey bin Ka'b radiyallahu anh enne sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. La tesubbur rih. Rüzgara sövmeyin. Fe idâ râytum mâ Eğer diyor hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz, yani rüzgar iş yapmak istiyorsun. Çalışmak istiyorsun. Rüzgar öyle esiyor ki yapmak istediğin işe engel oluyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam böyle bir durum olduğu zaman şöyle deyin diyor. <gülüyor> Allahümme inna nes'eluke min hayri hâzihir rih ve ma fiha ve hayra ma fiha ve hayra ma umirat bih Ey Allah'ım biz bu rüzgarda olan hayrı ve rüzgarın taşımış olduğu hayrı selam aleyküm aleyküm ve senin emrettiğin kendisiyle emrolunduğu hayrı senden istiyoruz ey Allah'ım. Yani deminden söyledik rüzgarda hayırlar var güzellikler var. Ve naoudu bika min shari hadhi riḥ. Ey Allahım bu rüzgarın şerrinden ne yapıyoruz? Sana sığınıyoruz deyin diyor. Bu rüzgarın şerrinden sana sığınıyoruz. Ve shari ma bu rüzgarın taşıdığı şerden içinde bulunan şerden sana sığınıyoruz. Ve shari ma umir tabihi veya ve shari ma umirat bi ve umirat bi. Ve bu rüzgarın emrolunduğu şerden sana sığınıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada rüzgara nispet edilen bir şer var. Bu rüzgarın şerrinden diyoruz. Değil mi? Bazıları çünkü şeytan insanların aklına öyle şeyler getiriyor ki hele hele bu son ahir zamanda televizyonun, fitnenin, felsefenin yayıldığı bu dönemlerde öyle şeyler aklımıza gelebiliyor ki bazen veyahut öyle şeyler duyuyoruz ki subhanallah diyorsun bir insan bunu nasıl düşünebilir işte bunlardan bir tanesi de şu diyorlar ki yani rüzgarın rüzgara nasıl olur da şer yani rüzgarın şerri denebilir yani rüzgarın şerri mi olur madem her şeyi yaratan Allahu Teala niye rüzgara şer nispet edilmiş eğer böyleyse bu hadis zayıftır uydurmadır hemen akıllarıyla ne yapıyorlar bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki buradaki şerrin rüzgara nispet edilmesi ne değildir arkadaşlar? Mustakil. Yani şerri yaratan rüzgar olduğundan dolayı değil. Sebep olduğu için. Buradaki nispet, izafet, rüzgarın o şerre ya da o hayra sebep olmasından dolayı. Değil mi? Çünkü rüzgar Bizler için ya hayra sebep oluyor ya da şerre sebep oluyor. Onun için ne yapabiliriz? Bu şekilde ifade edebiliriz. Rüzgarın şerrinden yahut da rüzgarın hayrından. Buradan maksat, buradan anlaşılması gereken şu değil. O şerri yaratan yahut da o hayrı yaratan rüzgardır demek değil. Evet, bunu anlattıktan ve açıkladıktan sonra ikinci bab'a geçebiliriz, diğer bahsimize geçebiliriz.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 Sevhidin önemli hususlarından, önemli konularından bir tanesi. Burada İbnül Kayyim Rahimahullah'ın nefis bir sözü var. Onu naklediyor bizlere. Yani insanoğlu velev ki lisanıyla, diliyle allah Teala hakkında beslediği zanlı dile getirmese bile bazen diyor kalbiyle ne yapar? Veya da lisanı, haliyle, durumuyla bunu ne yapar? ifade eder. Bundan uzaklaşmamız gerekiyor diyor. İbnül Kayyum Rahimahullah. Yani insan özellikle kader konusunda, başına gelen musibetler, belalar konusunda genelde ne yapar? İmanı zayıfsa insanın, diliyle söylemeye cesaret edemese bile kalbiyle beni mi buldu? Der. allah Teala bunu niye benim hakkımda takdir etti? Der. Bunu ağzıyla, diliyle söylemese de hali bu şekilde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 Yekinen yani itikat ettiğin manadır. Ben inanıyorum ki, itikad ediyorum ki bu böyle. Bu şekilde de ne yapıyor? Arapçada geliyor. Buradaki hangi mana da arkadaşlar? Buradaki zan hangisi? Hangisi arkadaşlar? İtikat. İtikat. Münafıklar ne yapıyorlar? Münafıklar Allah hakkında hiç de hak olmayan inanışlara itikad ediyorlar.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 var. allah Teala bazı ayetlerde bazı ayetlerde zan kelimesini itikad olarak, yakin olarak kullanmakta. Bazı e, ayetlerde de uzan zan kelimesi sanmak olarak kullanılmakta. Bunların mesela birkaç tane örneğini vermeye çalışırsak, Evet buradan birkaç ayet zikredelim.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 allah Teala diyor ki, ''İnnel emre kullahu lillah.'' De ki, bütün emir, kime ayettir? allah Teala ayettir. ''Yukfûne enfusihim ma la yubdûne lek.'' O münafıklar, ''Yukfûne fî enfusihim.'' Kendi içlerinde bazı şeyleri ne yaparlar? Saklarlar. Ve sana ne yapmazlar açığa? Çıkarmazlar, sana göstermezler. ''Yekûlûne levkâne lenâ minel emri şey'un mâ gutilnâ hâhûnâ.'' E derler ki şayet, İş bizim elimizde olsaydı, durum bizim elimizde olsaydı, bizler burada ne yapmazdık, öldürülmezdik. Allah Teala hemen cevap veriyor. Kulav kuntum fi buyutikum. Belki siz diyor, ey münafıklar, yahu da o hakkında konuştuğunuz, şehit olanlar hakkında konuştuğunuz insanlara diyor ki Allah Teala, şayet evlerinizde olsaydınız, evlerinizde oturuyor olsaydınız. Lebarazelzene kutibe aleyhimul katl ila madajihim. Haklarında ölüm yazılan insanlar evlerinden çıkarak o öldürülecekleri yerlere ne yaparlardı? Giderlerdi. Hele ki evinizde olsaydınız yani bu savaşa katılması o insanlar. Allah Teala'nın haklarında o ölüm yazdığı insanlar ne yapardı diyor? O öldürülecekleri, şehit düşecekleri yerlere ne yapardı? Çıkar, giderler ve orada öldürülürlerdi. Allahu ma fi sudurikum. İşte Allah Teala böylece ne yapıyor? Sizlerin kalplerinizi, kalplerinizde olanları imtihan ediyor. Ve yumahhisa ma fi kulubikum ve kalplerinizi temizlemek istiyor. Vallahu alimun bizati sudur. Allah kalplerde olanı, göğüslerde olan ne var? bilir. İbnü'l-Kayyim Rahimahullah Burada çok e, bu konuyla ilgili yani en kapsamlı, en geniş konuşan nardan bir tanesi. Yani Allah hakkında insan nasıl kötü zam besleyebilir? Yani nasıl yanlış itikatlara sahip olabilir? Bunu çok ayrıntısıyla tafsiliyle zikrediyor. Yani bunun en e, göze çarpan mevzu bu konuda kader konusu, kada konusu. Ama bunun dışında da insan ne yapabilir arkadaşlar? Mesela allah Teala kendinden haberler vermiş. Kendi isim ve sıfatlarını zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. Öyle değil mi? Bunları kabul etmeyen de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 Yani başına gelen bir musibette, bir sıkıntıda Allah-u Teala'nın ne yapmadı bunu, takdir etmediği, bugün de ne var arkadaşlar? Ümmet içinde, İslam ümmeti içinde, hatta bugün üniversitelerde bu okutuluyor. Diyorlar ki, kulun yaptığı fiilleri Allah-u Teala ne yapmaz? Bilmez. Takdir etmez. Bu acizliktir aslında değil mi? Allah-u Teala'ya acizlik nispet etmekti. Ancak diyorlar, kul ne zaman o fiili yapar, işler, o zaman yaptıktan sonra Allah-u Teala onu bilir. Yani bu cehalettir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 bütün işleri hikmetle yapar. Bütün işleri hikmetle yapar yani biz o onu bilsek ya da bilmesek. Bilsek ya da bilmesek. Ne bir Aleyhisselatü Vesselabanın ashabının o gün için o günün şartlarında hikmetini bilmediği şeylerin birçoğunu biz bugün ne yapabiliyoruz mesela? Bilebiliyoruz değil mi? Ya yani tıpın teknolojinin ilerlemesi bize bazı şeyleri ne yapabiliyor ortaya çıkarabiliyor. Bizden sonraki insanlara da bizim bilemediğimiz bazı hikmetler çıkabilir.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 Allah'a dönüp tövbe etmeli ve Rabbi hakkında bulunmuş olabileceği kötü zanından dolayı ondan bağışlanmasını istemelidir. Şayet herhangi bir kimseyi araştıracak olsan onun kaderi idham edip ayıpladığını cereyan edene karşı ileri geri konuştuğunu şunun şöyle olması lazımdı dediğini görürsün. Yani kaderle alakalı burada münafıkları bize anlattık zikrettik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 Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette bir misin? Evet. Bu son cümle çok önemli arkadaşlar. Ne diyor İbn-i Kayyip Evet. Kendini Kend yokla bakalım. Acaba sen bunlardan uzak kalan selamette bir misin? Evet. Diyor, kendini şöyle bir sil, yokla. Yani kalbin ne diyor? Yani dilinin lisanının ne söylediği önemli değil. Kalbinde ne hissediyorsun? Birçok insan diliyle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 Bunların hepsi Allah hakkında allah Teala'nın hakkında kötü itikatlardır, kötü inanışlardır. Yüce Rabbimiz bizleri bu tür yanlış itikattan, yanlış görüşten ne yapsın? Kurtarsın. Muhafaza eylesin. İbnül Kayyim Rahimahullah'ın dediği gibi Fettiş nefseke Kendini şöyle bir sorguya çek. Yani kendini şöyle bir tart. Neredesin? Ne yapıyorsun bu konuda ve diğer konularda?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 ...bahse değineceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah. Konuyla alakalı sorusu olan varsa... ...alabiliriz. Hocam erkek çocuğu olup... ...övünmekte aynı sınıfa girer mi? Tabii övünmek derken nasıl övünmek? Yani erkek adamın erkek oğlu olur işte. Bak gördün mü tutturduk falan. Ha, tabii bu yani bunlar da... ...yanlış sözlerdendir. Çünkü çocuğun erkek olması ya da kız olması... Nedir arkadaşlar? Kişinin elinde değildir. Allah-u Teala'nın takdiridir, kazasıdır. Sanki burada o çocuğun erkek olmasını belirleyen kendisiymiş gibi görmesi allah Teala'nın hakkında ne yapmaktadır? Yanlış itikat beslemektedir. Evet. Dinleyelim arkadaşlar. Ben kulumu zannı üzerim diyor. Bir tane hadistir hocam. Bu hadisteki zannı. Yani bu hadisin sıhhatiyle alakalı bir kere şey var yani alimlerin sözleri var. Önce hadisin sıhhatine bakmak lazım. Ondan sonra hadise ilgili şey yapmak lazım. Hadisin önce sıhhatini araştıralım inşallah. Ondan sonra onunla ilgili konuşalım. Evet. Evet başka sorusu olan... Evet. Ama bahsettiğimiz yani Kuzora'ylar ya hangi yöre yalik yani? Önemli değil, hangi yöre oldu evet. ya. <gülüyor> İstanbul'da yaşıyoruz. <gülüyor> yani İstanbul'da gördüğümüz bir insan ama memleketi başka bir yerde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.